1210 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, mescidden ashabıyla beraber Yahudi mahallesine gitmesi. Bir gün mescidde bulunuyorduk, Hazreti Peygamber kalkarak, Yahudilere doğru gidelim, dedi. Hazreti Peygamber Yahudilere, Müslüman olun ki, selamette kalasınız, dedi. Onlar, sen vazifeni tebliğ ettin, dediler. Peygamber, ben bunu istiyorum, Müslüman olunuz, kurtulunuz, buyurdu. Onlar, sen vazifeni tebliğ ettin, dediler. Hazreti Peygamber, ben bunu irade ediyorum, dedi ve sonra üçüncü kez, Müslüman olunuz ve kurtulunuz, dedikten sonra, biliniz ki yeryüzü Allah'ındır ve Rasulünündür, ben sizi bu araziden çıkarmak istiyorum, sizden herhangi bir kimsenin nakledilme imkanı olmayan malı varsa, o malı satsın, aksi takdirde biliniz ki kesinlikle yeryüzü Allah'ın ve Rasulünündür, dedi.